Selam selam hoşankaraya Selam selam selam Anadolu'ya Değerli aşıklarımız, halk şairlerimiz Almışlar ellerinde sazlarını yıllar ötesinden günümüze deyin Bir divan açmış ve hoş geldiniz demişler Dinleyelim bakalım Nice söylerler Aşıkların meydanı var Açılsın diller bugün Has bahçeden yeni açmış Gonca bir güller Bu gün Bu gün Makama layık görürler Okuyup yazanları Ben değil ki Kimse sevmez boşuna gezenleri Atışmalarda aşıklar Birbirlerini iğnelerler Eğlence yollu alaya alırlar Bazen karşılıklı sorular sorup Cevabını beklerler Hangi aşık konuya göre Yeterli karşılık verirse O aşık atışmayı kazanmış olur Bu atışmaya Stüdyomuzda konuk bulunanlardan Nailtan Tan ayak verecektir Buyurun Nail Tan Ayağı aşık Murat Çobanoğlu'na Veriyorum Karşıma çıkmışsın Sesli bir turna. Bu gece meydanda öt de görelim. Karşıma çıkmışsın sesli bir turna. Bu gece meydanda öt de görelim. Seni bana usta aşık dediler hele biraz bana çatla görelim. Yeni bana usta aşık dediler Hele biraz bana çatla görelim Çoban oğlu yeni geçtin elime Pirler kemer takmış benim belime Kaptırayım seni de hekmet seline Çırpınıp da kulaç atta görelim. Ele da, kulaç atta görelme Bir kahramanlığı ya da bir onulmaz aşkı dile getiren hikayeli türkü dalında Bakalım aşıklarımız ne dilden söyleşecekler Bir kemer bağlamış beline altın gümüş karışık Belini o kadar gümüş sıkmış ki ayağını yavaş yavaş atar Bakalım tüccarı burada ne söyler <Gülüyor> A ah hasta ah ma hasta yürü Yoluna kurban oldum Konuş sözünü duysunmaz Diline kurban oldum